Bazı kitaplarda Hazreti Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yedikten sonra cennetten çıkartıldığı yazıyor. Acaba bu yasak meyve nedir diye sormuşlar. Belirli mi hocam bu? Bu yasak meyvenin ne olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir belirleme yoktur. Hı hı. Burada önemli olan bu yasağın kendisidir. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ شَجَرَةً Siz bu Ağaca yaklaşmayın diyor. Burada bu ağacın ne ağacı olduğu konusunda bir açıklama yapmıyor. Burada demin de ifade ettiğim gibi asıl önemli olan bu meyve ağacının ne ağacı olduğu önemli değil, yasağın kendisidir. Yani ben bir yasak koyuyorum, bu yasağı da işte şu ağaca yaklaşmayın tarzında koyuyorum. Bu yasağımı riayet edin, bu yasağımı delmeyin, bu yasağımı gevşetmeyin yasağıma harfiyen uyun anlamındadır. E, tabii ki e, müfessirler acaba bu ne ağacıydı? <gülüyor> Bazıları dediler ki bu işte elma ağacıdır. Öbürü dedi ki efendim bu normal bir ağaç değil. E, bu e, bir e, bitki çeşididir. Buğdaydır e, falan. Ekindir. Hı hı. Yani bu konuda e, esasında e, şudur diye bir rivayet e, doğru değildir. E, çünkü Böyle olabilmesi için bunun kimin nakletmesi gerekir? Ya Kur'an'da geçmesi, Kur geçmesi lazım veya öbür önceki kitaplarda e, geçmesi lazım ki onların da sıhati biliyorsunuz e, doğru değil. Tahrif, yani, edilmiş. tahrif edilmişlerdir. Ancak ancak Kur'an'ın Kerim'de geçtiği zaman bu doğru olabilir. Kur'an'ın Kerim'de de geçmiyor bu ağacın ne ağacı olduğu e, geçmemektedir. Bunu Söylemiş olsa olsa Hz. Adem söylemiş olabilir. Ondan da böyle bir şey duymuyoruz. Yani bu ağaç şu ağacıydı, hı hı. E, şu çeşit meyveydi diye Hz. Adem'den de bir şey duymuyoruz biz. Dolayısıyla bu konuda yani şu ağaç mıydı, bu ağaç mıydı diye bir yorum yapmak veya bunu gündem yapmak da doğru bir şey değil. Önemli olan o sınırın evet. haddin aşılması evet. olarak.